Sahirleri ara sıra insanın mükellef olduğu şeyler arasında insanın omuzuna biner. İnsan onları eda eder, kurtulur. Fakat namaz muttasır, insanın Allah ile alakasını temin eder. İnsanın rahmet ve sılasını temin eder. İnsan günde beş defa, yerine göre on defa, hatta hayatın en tatlı durumlarını terk etmek suretiyle,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 Ama sen gel gör ki, hastalığın heyecan ve helecanı, hastalığın onu aç bir ilaç bırakması, onda takat bırakmamıştı ki mescide gelsin. Fumba, kıvrak etraftan sarmış, bir adım atmasına imkan vermiyordu. Kendine az geliyor Hz. Ayşe diyor, Sahih-i Bukhari'de görüyoruz. Kendine az gelir gelmez namaz diyordu. Başıma bir su döküm, bir kova kendime gelirim. Başına bir kova su döküyorduk.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 farklı bir dua ayi Rabbiniz en çok yaklaştığınız an anıdır öyleyse çok dua edin dudağı bununla tebessümle süslüyken cinasından hançeri yemişti belki orada bütün esbabın sukut ettiği anda Allah'ım diye feryat ettiği vermişti ve kim bilir bu ses nasıl semalarda mevceler yaptı aşağıda nasıl maket buldu Lahut âleminde nasıl mâkes buldu bunu takdir edemeyiz. O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştı. Namaz diyen hangisini kurcana karıştırırsanız karıştırın, aynı şeyi göreceksiniz. O üzerimizden omuzdan, omuzumuzdan atacağımız bir sufra bir angarya değildir. O Rabbe kurbiyetin ifadesidir.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 Yaptığınız sevdedeki manada Allah'a o kadar yaklaşmış olursunuz ki, siz Allah'a yaklaştıkça şeytan ceryazı basarak uzaklaşır. Allah Resulü şöyle buyurur: İzaqar al abdu sevden sejde. Wa atzal şeytan, wa yakul wa weila wa ya yawiila. Inna umir bil sejdeti sejda falahu وَإِنِّهُ مِرْتُ بِالسَّجْدَتِي فَعَاسَيْتُ فَالِيَنَّرِ Mümin secde okuyup yüzünü yere koydu. Rabbine yaklaştığı an şeytan ayrılır, kaçar ve Va ve ilah diye feryat eder. Bu secde ile emrolundu, secde etti. Cennet-i ehil geldi, Rabbin rızasını kazandı. Daha evvel ben secde ile emrolundum, ettim, benim için cehennem mukadder oldu der.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 Dinle Rabbim, benim dertlerimin teşrihini kimse derman dedi. İçini Rabbine aç. رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ فَغْفِرِّ فَاِنَّهُ لَا ve الظُّنُوبَ اِلَّا Rabbim senden başka mağfiret edici yoktur. Nefsime zulmettim, Anlımı kirlettim. Cirmimin küçüklüğüne bakmayarak büyük hükürümler yaptım. Azametinle sana dehalet ediyor.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 cümle fark ve temiz vicdanlara duyursun. Kalplerimizi ibadetine şevetine doyursun. İbadet-i taata karşı yabancılaşmış, namazı suhra kabilinden eda eden formaliteci Müslümanlara namazın gerçek manasını işba buyursun. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil allem. Kema kallellahu tebaraka ve teala fil kelam. وَإِذَا كُرْعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ